Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tunca 95.0 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği Bayram nedeniyle yapılamamış, yapamadığımız. Evet. E, Haziran ayının hukuk gündemini Ümit Alttaş arkadaşımızla bugün yapmaya çalışacağız. Bakalım e, bunca hukuk e, gündemini e, bu sınırlı saate sığdırabilecek miyiz? E, evet Ümit'ciğim tekrar merhaba sen e, uzaklardasın. Aa, evet, e, bu iş biraz sevdiğim gibi gözüküyor. Açık Radyo'nun böyle bir seyyar muhabiri olabilirim. E, şimdi Erzincan'dan sesleniyorum. E, tabii ki herhalde dijitalin sağladığı imkanlardan bir tanesi. Hani söylemiştim geçen ay programında Açık Radyo'dan çok kıskandığım program girişlerinden bir tanesiydi. Bozcaada'dan sesleniyorum. E, geçen ay Dersim'den seslenmiştim. Bugün de Erzincan'dan sesleniyorum. E, yani güzel, heyecan verici. Ee, umarım ama Ergin Can'a boşa gitmediğinizi biliyorum. <gülüyor> Biliyorsunuz seçimlerden çok konuşulan illerden bir tanesiydi Mustafa Sarıgül e, etkisiyle beraber en medyatik evet. illerden bir tanesiydi. E, ama benim geliş nedeni tabii ki bu değil de biraz memleketim olması vesilesiyle e, bayram tatili uzattık diyelim. E, ama tabii ki açık radyo için hiçbir zaman Bir de toplantılar var. vardı sanıyorum bazı toplantılar yani. vardı. Evet. Evet burada biliyorsunuz altın madeniyle ilgili olan e, davada e, şeyde e, bozuldu. Yeniden görülecek. E, ama buradaki dava daha çok, e, burada Türkiye'nin en büyük HES projelerinden bir tanesi olan KEMA HES projesine ilişkin olarak süreç yeniden start aldı. E, bu çok büyük bir alanı kapsayan HES projesi. E, tabii ki iddialardan bir tanesi de her geçen gün büyüyen altın, iliç altın madeni ilişkin bir enerji destek kaynağı da aynı zamanda. İşte buna ilişkin bir karayolları projesi yeniden chat kabul edilmişti. Onun ilişkin derneklerin bir araya gelmesi bir platform oluşumu var. Bir vesile de buydu. Bu toplantıya da katılmış olduk. Zannedersem daha somut gelişmeleri önümüzdeki ay. Programlarında dinleyicilerimize paylaşma imkanımız olacak ee, ama e, çevre ve doğa açısından en azından Erzincan'dan e, çok da böyle iç açıcı e, haberler şimdilik veremiyorum. Umarım önümüzdeki evet, belki de belki de bu konuya ilişkin e, daha ayrıntılı e, haberleri ve bilgileri sanıyorum Sayın e, Ömer Madrano'nun programına aktarıp Kesinlikle orada öyle. konuşmak. Yani bu e, altın yani madeniyle oluyor. ilgili Bahri abi özellikle altın madeniyle ilgili gerçekten şimdi Koza'yla beraber yeniden de e, gündeme geldi. Aslında hiç gündemden düşmemesi gereken bir alan ama sanki daha kapsamlı e, bir programı e, yapmamız da gerekecek gibi gözüküyor. Ne dersin bilemiyorum. Evet o belki onu işte yine e, e, açık gazetede konuşmakta yarar var. Biz e, bu aile ilgili kendi gündemimize geçelim. Tabii tabii. Acaba, neleri neler Ama özellikle şeyi söyleyeyim bu arada tabii yoğun gündem hani bu ara gündemleri yeni bir program yapalım önerisinde bulunmamın bir nedeni de biliyorsunuz uzun süredir koltuğunuzda gözü var. Hani sadece ayda bir kez değil. Birden fazla çağırma imkanınız olabilir diye bir bahane yaratmaya çalışıyorum ama gerçekten bunu çok ustalıkla yine taça attınız. Ben yani en iyisi e, şu anda hemen kendi gelinim. yani ben, ben ben bunu anlamıyorum bu koltuk meselesini. E, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işte e, yani genç yaşına rağmen de olsa bunca yıldır genel başkanlık yapan e, Sayın e, Bahçeli, işte e, Kemal Kılıçdaroğlu bu başkanlar dururken. Onların koltuğuna değil de benim koltuğuma gözlüklerimi de, <gülüyor> de anlamış değilim. Ama neyse devam edelim buyurun. Tamam. takdir açıklarda dinleyicilerine bırakıyorum ve gündemin ilk başlığına geçin. En aslında sıcak başlıktı bugün. Yani bizim kayıdı bir gün öncesinden alıyoruz. Yani 5 Temmuz itibariyle Tayyip Elçin öldürmesine ilişkin davanın 7. duruşması yapıldı. Bildiğiniz gibi Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi 28 Kasım 2015'te Suri ilçesinde basın açıklaması yaptığı sırada öldürülmüştü. Dava Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. E, bu sefer e, takip edebildiğimiz kadarıyla ilginç olan şey şuydu. Yani Avukattan sadece delillerin toplanmasını değil, aynı zamanda da delillerin güvenliğinin de sağlanması gerektiğini beyan edip talepte bulundular. Yani bu ilginç bir husus. E şöyle bir örnek vereyim. Tam e, Tahir Elçin öldürülmesi esnasında Mardin Kebab'e bir döner tezgahı üzerinde bir kamera olduğu ve sokağı gördüğü e, ve 2016'dan itibaren de bu kamera kaydının işte ATK'ya gönderilmişti normalde. Jandarma kriminalde e, bu kamerayı aldıktan sonra açamadığını söylemişti. Daha sonra avukatlar kayıtlara ulaşılamadıysa neden ulaşılmadıysa? ulaşılamadığını, silme kesme montaj olup olmadığını sormuştu. TÜBİT 6 Aralık 2022 Tayyip Raporu'nda tabelayı açtık ama etkili bir şekilde çalıştırabiliyoruz demişti. E, hard disk istedi, ancak hard disk ulaşılamadı. E, bu sefer tabii çok önemli e, delillerden bir tanesi. İşte avukatlar e, sadece delillerin toplanması değil, aynı zamanda da toplanmış, delillerin güvenliğinin sağlanması gibi yine e, biraz daha trajik hukuk tarihimize geçecek olan e, bir e, not bıraktılar kenara. E, bunu da en azından e, dile getirmiş olalım. Avukatlar olay yerinde keşif yapılması, istihbaratı polisler ve ihbarcıların tanık olarak dinlenmesi yönünde taleplerde bulundular. Bu talepleri mahkeme tarafından reddedildi. E, TÜBİTAK'ın görüntülere dair, bu bahsettiğimiz görüntüye dair hazırlayacağı raporun beklenmesine ve sanık polisler hakkında Yurt dışı çıkış yasağının devamına karar verilerek mahkeme duruşmayı 29 Kasım'a erteledi. Biz de e, takip etmeye devam edeceğiz. E, tabii bu arada mahkemeden bağımsız olarak da e, bir haber daha verelim. E, biliyorsunuz e, Tari Elçi'nin e, eşi Türkan Elçi de Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olmuştu. Şimdi CHP e, Cumhuriyet Halk Partisi toplumsal davaları takip etmek için bir dava takip komisyonu durdu ee, ve komisyonda Tahir Elçi eşi Türkan Elçi de yer alıyor. Ee, takip edilen davalar arasında e, Tahir davasının dışında 10 Ekim Ankara Gar katliamı, Şenyeşarlar gibi davalar da var. Böylece e, Türkan Elçi e, hem bir müdahil pozisyonunda hem de iki sıfatıyla bu davaları takip eden bir pozisyonda bulunuyor. Bunu da belirtmiş olalım. E, bir şey var tabii, bence e, bilemiyorum ne dersin bayrağı ama bizim e, bu geçtiğimiz ay içerisinde konuştuğumuz en çok e, gündem maddelerinden bir tanesi infaz rejimi oldu. E, bir tanesi Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasıyla ki birazdan daha ayrıntılı anlatacağım, e, gündeme geldi. E, diğeri de e, yine bu e, HDP'nin önceki dönem eş başkanlarından e, ve eski milletvekili Sebat Tunceli e, Adalet Bakanlığı'na yaptığı bir başvuruyla gündeme geldi. O da Sebat Tunceli başvurusunda tahliye hakkı kazanmasına rağmen iki gerekçelerle tutukluların tahliye edilmediğini e, gündeme getirdi. E, başvurusunda e, özellikle cezaevinde kurulan idari gözlem kurullarının tutuklu ve hükümlerin anayasa ve yasa ile elde etmiş oldukları hakları ellerinden aldığını iddia etti e, Sebahat Tuncel. E, ve bu idare gözlem kurularını kendisine mahkeme yerine koyduğunu, paralel bir yargılama yaptığını ve tutuklu ve hükümlere haksız cezalar verdiğini e, belirtti. Ve bu e, idare gözlem kurulu kararlarına yapılan itirazların da ne yazık ki şekli olarak ele alındığını e, ve onaylandığını Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan itirazlarında tutuklu ve aleyhine aleyhlerine sonuçlandığını belirtti. Ee, yine başvurusunda 14 e, siyasi e, davalardan tutuklu kadının içinde belediye eş başkanlarının, HDP belediye eş başkanlarında olduğu kişilerin tahliyesi keyfi olarak engellendiğini belirtti. Ee, İnfaz erteleme gerekçesi olarak da Seyir defteri kayıtlarında olumsuz veri giriş oldu. cezavinin iyileştirme programının e, programına kabul edilmediği, e, mülakata çıkmak istemediği, iyi hal sistemi ve iyi hal uygulamalarını yerine getirmediği, cezaevinin koyduğu kurallara uyulmadığı, arkadaşları ile birlikte kaldığı. E, ...pişmanlık göstermedi yani o alanda... ...suladan bir zılgıt attı... ...kütüphaneden yeterince kitap almadı... ...gibi gerekçeler... E, e, ...gösterdi... E, ...ve... ...yine dilekçesinde talihleri... ...çok kez ve çoğu zaman... ...belirsiz sürelerle engellenen... E, ...kadın tutukların... ...isimlerini sıralamış... ...mesela e, birkaçını söyleyeyim... ...Mukaddes Kubilay, Zeynep Bingöl, Rozerim Kurt... ...Özlem Demir gibi... E, Yine aynı dilekçesinde de yaşanan hukuksuzluğa son verilmesini isteyip TCK'nın 7. maddesindeki hakların ve 5.275 sayılı yasadaki hakların dikkate alınmasını ve tahliyelerin sağlanması için talepte bulunmuş. Şimdi tam bu konu gündeme gelmişken yine gündeme yansıyan bu konuyla paralel başka bir konu oldu o da Tam da bunu bu iddiaları okurken başka bir haber de o da 31 yılı aşkın bir süredir cezaevinde tutulan Nevzat Öztürk'ün tahliyesinin yeterince Hı. kitap okumamak ve elektriği tasarruflu kullanmamak gerekçeleriyle 3 ay ertelendiği haberi yazdı. Yanlış duymadınız yani yeterince kitap okumamak ve elektriği tasarruflu kullanmamak gerekçesi. Şöyle kısa bir ön bilgilendirme yapayım. Ee, Bolu bindir kalıyor Nevzat Öztürk e, isimli tutuklu 31 yıl 4 aydır e, tutuklu e, bu kişi e, İstanbul'da 92'de gözaltına alınıyor Ve daha sonra e, devletin birlik ve bütünlüğünü bozmak iddiasıyla Müebbet hapis cezası çarptırılıyor Bayrampaşa cezaevine götüren tutukluğu boyunca 5 aylık cezaevine sevk ediliyor Son olarak bu f kapalı cezaevine geliyor ve 23 Haziran'da infazını tamamlıyor bayağı. E, fakat e, tamamlamasına rağmen cezaevi idare ve gözlem kurulu verdiği rapor nedeniyle tahliye edilmiyor. Üç ay ertelenmiş durumda. İşte tam da burada elektriği tasarrufu kullanmama ve cezaevi kütüphanesinde yeterince kitap okumama gibi gerekçe gösteriliyor. Tabii burada sizin tecrübenizi tamamen e, topa atıyorum. Elektriği tasarruflu kullanmama nedir var abi? Ee, herhalde yani orada e, böyle bir film çevirme için çok yüksek e, elektriğe ihtiyaç olur ve bu e, yani hakikaten bazen trafoları falan at, e, attırır ya. Böyle <gülüyor> işler yapmaya kalktı belli ki onun için böyle bir elektriği de tasarruflu kullanmamış oldu. Ee, belki de e, tam tersi fazla kitap okumak için sabaha kadar kitap okumak için elektriği açık bıraktı. Onun için e, elektrik sahip fiyatını tasarruflu kullanmadığından. Evet bu yani olabilir. Buradaki o zaman kitap okuma gerekçesi aslında kitap okumama değil cezaevindeki kitapları. Yani biliyorsunuz cezaevinde. E, sınırlı sayıda ya da belirlenmiş kitap e, başlıkları var. İşte o kitapları okumama gibi. Ama bu e, tabii, e, özellikle siyasi suçlularla ilgili yeterince kitap okumama gibi e, yani tahliyi sağlayacak veya e, işte meşruten tahliye koşullarını oluşturacak e, sebepleri önleyici uygulamalar çok eskiden beri var ama bunlar hiç ikna edici değil ve siyasi suçlar için de, suçlular için de e, kabul edilebilir bir şey değil mesela e, pişmanlık duymadıkları yani oradaki e, halkın oylarıyla seçilmiş e, belediye başkanları milletvekilleri gelecekler işte İyileştirme programlarında biz yaptığımızdan dolayı yani siyasi faaliyetimizden dolayı pişmanız diyecekler ve e, dolayısıyla bu e, infaz rejiminin olumsuz e, koşullarını ortadan kaldırmış olacaklar. Kabul edilecek şeyler değil yani e, bunun e, mizah dergileri bile ciddi bir mizah olarak kabul etmez. Ben mesela şeyi de tam anlamıyorum, o Sebahat Tuncel'in dilekçesi, yani başvurusunda geçen, orada da en son topu size atıyorum, ondan sonra diğer başlığına pişmanlık göstermemek diye bir gerekçe kurul kararlarında gösteriliyor. Yani e işte söyledim, milletvekili <gülüyor> ve seçilmiş nasıl? belediye başkanları nasıl pişmanlık gösterecek? Yani belediye başkanı seçildi, halk bizi belediye başkanı seçtiği için. Ee, biz halk bizi milletvekili seçtiği için pişmanız. Bunu, bunu mu diyecekler gidip de orada? Diğer başlığa geçiyorum o zaman. <gülüyor> evet. Ee, yine cezaevi gündemiyle hani, e, e, çok çok konuştuk. E, işte Hazirandaki temel konulardan bir tanesi İmralı, f yüksek güvenlikli kapalı cezaevi e, konusuydu. Aslında e, gazeteci Merdan Yanardağ'ın e, Veya'nın sözleriyle gündeme gelmesinden önce e, Açık Radyo dinleyicileri e, zannedersem e, buna daha hakimdir. Çünkü Açık Gazetede'de diğer programlarda da dile getirilmiş e, olması muhtemel. E, Abdullah Hocahan'la birlikte İmralı cezaevinde bulunan Veysel Aktaş var. Veysel Aktaş'ın ailesi sağlık durumlarını merak ediyoruz diyerek... E, Oğluyla e, İmralı'ya gittiğinden beri görüşemediğini e, belirtip oğlunu görmek istiyorum şeklinde bir açıklama yaptı ve bu gündeme yansıdı. E, bu gazeteci Merdan Yanardağ'ın eleştirisiyle yeniden gündeme gelen İmralı FED, Yüksek güvenlikli Kapalı Cezaevindeki uygulama iki yılı aşkın süredir devam ediyor ve e, bildiğiniz gibi bu İmralı'da yalnızca Abdül Öcalan değil, e, Ömer Hayri Konar Hamile Yıldırım ve Beysi Aktaş'ta 25 Mart 2021 tarihinden bu yana onlardan da haber alınamıyor. Yani onlar da ailesiyle avukatlarıyla görüşemiyor. Aile ve avukatları görüşme başvurusunu Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapmış ve orada görüş yasağı gerekçesiyle de başvuruları reddedilmişti. Kurban Bayramı için yeniden bir başvuru yapılmıştı. E, o başvuruda bildiğimiz kadarıyla e, yeniden e, reddedildi. E, annesi, e, oğlunu yani Veysel Aktaş'ın annesi en son Kırıkkale Cezaevinde tutuklu bulunduğu sırada yani 2015 yılında gördüğünü belirtip İmralı'ya gittiğinden beri oğlumu göremedim ne bir telefon ne de mektup hiçbir haber alamadım şeklinde e, bir açıklama yapmıştı. Bu da e, yine bunun ceza... sebebi ne olursa olsun gayri insani bir infaz uygulaması olduğu açık. Yani e, suç ne olursa olsun cezane olursa olsun infaz hiçbir şekilde gayri insani olamaz ve işte e, annesiyle görüştürme yasağı ya hangi sebeplerle olursa olsun bu kadar uzun süre sürdürülemez. Evet, yani zaten e, yanlış hatırlamıyorsam size herhalde 5275 sayılı yani ceza infazıyla ilgili olan mevzuatladı. E, yani hükümlünün eşi alt soyu, üst soyu kardeşleri ve vasisiyle beriden gün ve saatler koşulları içerisinde 15 günlük aralıklarla ve günde bir saati geçmemek üzere e, ziyaret edilebilir diye çok açık olarak da e, bir düzenleme var. E, ama dediğim gibi Konu hem Veysi arkadaşın annesi vesilesiydi hem de gazeteci Merdan Yanar'dan açıklamasıyla gündeme geldi. Fakat gündeme geldikten sonra da bildiğiniz gibi Merdan Yanar da gözaltına alındı. Gözaltına alındıktan sonra da tutuklandı ve Silivri Cezayir'e gönderildi. Ee, şimdi evet, ben ben ben burada, bu konudaki e, tutuklamayı da yani, soruşturmayı da anlamış kişilerden bir tanesi e, yani terörle mücadelenin 7-2 e, maddesi e, yani terör örgütünün cebir şiddet tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya öğretecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan kişi cezalandırılır diyor. Şimdi bir kişinin infaz koşullarının e, hukuka aykırı olduğunu söylemesi ve iddia etmesi e, herhalde e, şiddete teşvik e, gibi e, kabul edilmesi çok mümkün gözükmüyor. Ne dersiniz Bahri abi? Ya, bu, bu, bunu ne anlamak mümkün ne de bir hukuki <gülüyor> e, çerçeveye sığdırmak mümkün. Hiç Yani kabul edilemez bir şey. Bunun başka bir sebebi olmalı ama o sebebi de biz bilmiyoruz. E, tutuklama kararında, gözaltına alma kararında soruşturmanın başlatıldığı süreçten itibaren bunların açık ve net olaraktan belirtilmesi lazım. Ama gerçekten hukuka aykırı bir açıklama, e, bu açıklamanın yapıldığı, işte insan neyle suçlanıyor ise o suçunu bilmesi gerektiği şeklindeki hem ulusal hem de ulusal üstü e, kurallara e, e, yeterli cevap veren bir şey değildir bu. Yani hukuka aykırı bir açıklama e, yeterli olamaz. Yani, yani bununla ilgili gerçekten başka bir şey söylemek mümkün değil. Aynı zamanda da, tabii ki de ifade özgürlüğü üzerinde de bir e, tehdit, bir korku yarattığını da ayrıca altını çizelim. E, yani İfade, sadece ifade özgürlüğü değil, basın özgürlüğü aynı zamanda. Evet. Ee, evet. Aynı zamanda halkın bilgi edinme hakkı, hatta bilgi edinme sorumluluğuna da aykırı bir şey evet. bu. Ee, ama bu üç herhalde başlığımızı bununla ilgili şey atabiliriz, olmaz dedi. Merdan Yanardağ'ın avukatlarının bugün sanıyorum, bugün mü? E, i̇tiraz e, tutuklamaya itiraz edecekleri e, açıklanmıştı e, televizyonlarda, gazetelerde. E, bakalım nasıl bir karar verilecek. Doğrusu böyle bir gözaltı ve böyle bir tutuklamadan sonra olumlu bir karar çıkacağı konusunu ummak istiyorum da e, umut etmiyorum yani. Aa, sizi bugün biraz umutsuz gördüm balar abi. Genelde programlarda hep umutlu taraftan seslenirdiniz ee, ama e, biraz karamsar Umutlu olmak istiyorum da ben ne zaman umutlu olmak istesem ve iyimser olsam arkasından böyle balıyoz gibi bir umutları ortadan kaldıran şey geliyor, yumruk geliyor. Ee, o zaman şeyi öyle. söyleyebiliriz. En son aramızda bu atışma insan hakları eylem planında olmuştu. Evet. Aa, Açık evet. Radyo dinleyicileri merak ederse onu e, Açık Radyo'nun podcastlerinden programın e, arşiv e, en azından yayınlanmış programlara ulaşabilirler. Ama e, umut size yakışıyor Bahra abi. Tekrar o tarafta kalın. Ben hemen <gülüyor> bu konunun başlığını da şey olarak atayım. Yani evet başlığı... hakikaten o zaman da bu yargı reformu strateji belgesi açıklandı Sayın Cumhurbaşkanı. Açıkladığı için bunun önemli olduğunu ve onun açıklamasıyla aslında bu programdaki e, olumlu gelişmeler konusunda bir iktidar, bir hükümet, bir yürütme taahhüdünün açıkça görüldüğünü söyledik. Arkasından e, yargı reform strateji belgesi eylem planı açıklandı. Bundan sonra her şey daha iyi olacak. Yargı daha iyi işlenecek Arkasına hep olumsuz şeyler oldu. Onun için benim bundan sonra e, bu konuda e, olumlu ve e, şey e, pozitif bakmamam lazım bu şeye. E, çünkü olumsuz oluyor. Benim olumlu bakışlarım olumsuz sonuçlar doğuruyor gibi bir e, tesbitte yapma imkanım var yani. E, e, e, tabii, tabii, tabii elbette ki ama o zaman tam da araya gitmeden önce e, yine bizi böyle e, ufaktan umuda doğru... E, Adım attıran ama sonrasında yine e, ama dedirten e, başlıkla isterseniz aradan önce şey yapın. O da e, hatırlayacaksınız 2018'den beri cumartesi annelerin eğlenmesine izin verilmiyor. E, yine cumartesi anneleri yürümek istedi, yine gözaltına alındılar e, ve bunun için bir anayasa mahkemesi kararı olmasına rağmen de uygulanmıyor. Yani e, ve işte İçişleri Bakanının değişimiyle beraber Ali Yalnıkayı e, İlk geldiğinde ılımlı mesajlar de verdi. E, hukukun üstünlüğü ve insan hakları için e, görevi devralırken temel referanslarımız hukuk ve insan haklarıdır. E, bundan asla tahriz vermeyeceğiz dedi. E, yani devraldığı içiş, Eski İçişleri Bakanı Soylu'nun aksine hani siz gidin hukuk arkadan gelir açıklamalarında e, yine temel referanslar hukuk ve insan hakları denince ufak da olsa Aa, bir şey değişebilir mi ee, gibi bir soru işareti oluşturdu. Ee, umut umut fakat... oluşmuştu değil mi? Umut oluşmuştu. <gülüyor> yani ufak diyelim artık o kadar çok balonlar patlıyor ki. Ee, ve bu ılımlı mesajının aslında ilk e, yansıması ve uygulama yansıması Cumartesi hanelerinde. Cumartesi haneleri yeniden gözaltında ve yeniden Anayasa Mahkemesi kararları uygulamadı. Böyle bir umutsuzlukla ilk yeri en azından herhalde Cem şey, vardı. Bugün müzik için topu size gönderiyorum Bahadır. Evet, o zaman Cem Karaca'dan bu e, cezaevlerine mahpusanelere ilişkin bir e, güzel güzel demeyelim de e, Cem Karaca'nın sesi ve müziği güzel, onu dinleyelim. 95.0 Açık Radyoda Haziran ayının hukuk gündemini Ümit Altaş'la konuşmaya devam ediyoruz. Umutlu sözlerimizde ne umutsuz, olumsuz haberler getirdiğini tespit ettik. Ama yine biz umudumuzu yitirmeden ve umut etmeye devam ederek programımızı, hukuk güvenliği programını sürdüreceğiz. Evet Ümit Umut etmeye devam ederken derken, şimdi gireceğim yeni başlık'tan gerçekten bu şey oldum. Tedirgin oldum. <gülüyor> Acaba anlatsam mı, anlatmasam mı diye. Ee, yani e, Türkiye'de gerçekten hukuk gündemi, e, özellikle bu programda, yani aylık gündemleri, zannedersem 2-3 senedir yapıyoruz neredeyse. Ee, yani e, çok böyle güzel haberler vermek neredeyse zor olur. Şimdi vereceğim haber de öyle bir şey. Mesela... Genel bir bakış atalım. Yani e, hemen ikinci bölüme başlarken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde Türkiye aleyhine derdest başvuru sayısı istikrarlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Yani, Mayıs sonu itibariyle 23.650'ye ulaşan başvurular toplam başvuruların yüzde 31.2'si seviyesini çoktan gelmiş. Yani e, ahimin önündeki e, başvuruların yüzde 31.2'si bize ait. Kendi memleketim. Yani bu umut artırıcı bir haber mi Ümit'cim? <gülüyor> kara kalem. Kara kalem çalışıyorum şu anda. <gülüyor> <gülüyor> yani, e, portre ve kara kalem çalışıyorum <gülüyor> ne yazık ki ama gerçekten benim özel çalışmam değil. Benim burada yaptığım sadece bir haklarım var. Çünkü mahkeme neredeyse yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi neredeyse giderek bir Türkiye temiz mahkemesine dönüşüyor. Yani bu yükün altından kalkması çok da mümkün. Değil gibi gözüküyor. Yani bu artışın azalma ihtimali de yok. Tersine artma potansiyeli. Yani keşke azalabilse. ihtimal var. Yani işte bizim de böyle karınca kararınca ve toplu ile kazmaya çalıştığımız hukuk güvenliği konusunda adımlar atılırsa mesafe kat edersek elin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de ihtiyacımız kalmaz. Evet, evet yani bu, bu taraf hepimizin olduğu bir kısım ama öbür tarafta da bu artış içinden çıkılmaz bir noktaya doğru e, sessiz bir şekilde sürüklüyor. Yani e, bu çok da belki dile getirilmiyor olabilir ama gerçekten çok ciddi bir artış ve bunu bir sorun olarak gördüğüne dair bugüne kadar Adalet Bakanlığı'ndan veya e, herhangi bir şekilde yetkiliden de bir ifade görmüş değiliz. Yani bu sorunu çözmeye dair e, zannedersem bu bir çıkmaz atılara gidecek. Yani Türkiye mahkemelerini bırakın tıkamayı, e, Avrupa İnsan Hakları Mahkeme, Mahkemesi'nin de tıkama ihtimalimiz var. <gülüyor> yani, e, evet, burada... e, yani tabii ki e, açık radyo dinleyicileri için buradaki ironi, biraz evvel söylediğim şeydeki ironi çok e, açık ama yine de e, ifade edeyim. Yani Elin Avrupa Mahkemesi dedik ama o Avrupa Mahkemesinin yetkisini biz kabul ettik. Çok eskiden kabul ettik. Ev o Avrupa e, mahkemesinin dayanağı olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti 1950'de kabul etti. Bu, bunun temeli olan Konseyi 1949'da kabul etti ve de yani bu mahkemenin vereceği kararların iç hukukta anayasa normlarıyla çelişmesi halinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının geçerli olacağına ilişkin yani çok yeni bu özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde kabul edilmiş bir anayasa 95 son var. 90 son var. E, Dolayısıyla elin mahkemesi olması mümkün değil. <gülüyor> e, şöyle bir şey tabii ki o zaman kendi İçbany'ın bu Bizdeki e, nasıl diyelim e, etkileyici bu sayıların artışı, hakiklerlerindeki artış, bir temiz mahkemesine dönüşmesi e, aynı zamanda başka bir sorunu da meydana getiriyor. Hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni tıkamak hem de aynı zamanda bu kadar dosya yükünün daha sonra bakanlar komitesi tarafından verilen kararları da takip edememek gibi Ya yani Biraz daha gayret etsin herhalde bu yargı sistemini de e, gerçekten hani o kendi şeyde olumsuz bir anlamda e, herhalde alaşağı etmek gibi bir şey de olabilir. Tabii e, işin ironisi e, ama çok ciddi bir sorun. E, her geçen gün e, özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Türkiye ile ilgili açılmış hakikali davasında çok ciddi artış var. Açıklar da dinleyicilerinden. E, tabii ki Bahar abi senden özür diliyorum. Hani ben bunu sadece aktarıcısıyım. Gönül ister ki, daha güzel en azından programın ikinci yarısına umutla başlayabilmek ama ne bu karakalem ne de bu portre benim çalışmam değil en azından bunu söyleyebilirim. Şimdi diğer bir mesele de tabii ki meslektaşımız. Meslektaşımız Zahıtay'dan vekil seçildi Türkiye İşçi Partisi'nden ve mazbatasını da aldı ama hala tutuklu ve hala cezaevildi. Açıkladığı dinleyeceğim bildiği gibi kimden bahsediyorum? Ee, Avukat Can Atalay'la. Ee, burada tabii ki Avukat Can Atalay'la ilgili iki başlık e, özellikle söylüyorum iki haberi. Ondan sonra da sizi bırakayım sözü. Ee, Yargıtay 3. Dairesi üyelerinden oluşan bir heyet. Gezi davası tutuklusu. işte e, Avukat Can Atalay'ın tutukluk durumuna ilişkin olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret e, ettiği haberi yansıdı. Ee, sosyal medya ve dijital medya. Ee, Gazete Duvar'ın haberiydi ve Yargıtay birinci başkan vekili ve dosyanın yani dosya zaten üçüncü ceza dairesinde bu e, üyelerden oluşan heyet e, meclis başkanı kurtulmuş ziyaret ediyor ve Atalay'ın tutukluk haliyle ilgili görüşüyor. Aynı zamanda Adalet Bakanı Yılmaz Tunçlu Can Atalay hakkındaki soruları cevapladı ve Gezi davası dokunulmazlık kapsamı dışında olduğu için durumu Yargıtay ile meclis başkanlığı arasında yapılacak yazışmaların sonucuna göre netleşecek dendi. A, yürütme, yasama, yargı bağımsızdır gibi böyle bir şeyler vardı. Hayal meyal ama ne dersin Bahri abi? Şimdi tabii sorun şuradan kaynaklanıyor. Can Atalay e, Gezi davasında verilen Mahkumiyet kararı e, ile birlikte tutuklu. Dolayısıyla e, bu gezi davasından sonraki e, istinaf ve istinaftan sonraki aşama temiz mahkemesi. E, dosya temiz mahkemesine gittiğinde önce Yargıtay Cumhuriyet tarafından bir görüş bildiriliyor. Yani bu karar doğrudur, yanlıştır veya şu bozulsun, şu... Onansın, şurada doğruluk var, bu istekler yanlıştır diye. Bu, bunu e, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı e, bildiriyor. Şimdi dosya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nda. Ve bu nedenle Yargıtay Üçüncü Ceza Dairesi tutuklulukla ilgili herhangi bir inceleme yapıp karar veremiyor. Çünkü tutuklamayla ilgili her aşamada ve her koşulun değiştiği e, durumda e, ilgili merciden, ki bu mahkemedir, hakimliktir, e, tutukluluğun gözden geçirilmesi isteminde bulunulabilir. Ve e, bunun için de dosyanın bir an evvel e, daire, ilgili, ilgili daire üçüncü ceza dairesine gelmesi gerekiyor. Üçüncü ceza dairesine gelince ne olacak? İşte bir çok sayıda avukatla bir başvuru dilekçesi imzalanıyor. İmzaya açıldı. Özeti de şu. Anayasanın 83. maddesi var. Ve 83. maddesinin metni şunu söylüyor. Türkiye Millet Meclisi üyelerinin meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Meclis üyeleri sürdükleri düşüncelerinden, o oturumdaki başkanlık divanının teklifi üzerine meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunların meclis dışında tekrarlamak ve açıya vurmaktan sorumlu tutulmayacaklarına ilişkin bu katı bir dokunulmazlık maddesi anayasada. Ama Can Atalay'ı ilgilendiren anayasa maddesi ikinci madde. O da diyor ki seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen yani suç işlediği konusu kesinleşmiş olan bir, bir milletvekilinin e, meclisin kararı olmadıkça tutulamayacağına yani tutuklu kalamayacağına hatta solguya çekilemeyecek tutuklanamayacağına ve yargılanamayacağına Şimdi bunlar aslında sorguya çekildi, tutuklandı, yargılaması yapıldı ama yargılama sürüyor. Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali, ki suçüstü hali yoktu yıllar önce e, geçmiş bir olay ve bu olayla ilgili önce zaten e, İstanbul Ortadağır Ceza Mahkemesi bir beraat kararı verdi. Bu karar değişik sebeplerle istinaf Mahkemesi'nde bozuldu. Ve sonradan yine 30 ağır bu sefer mahkumiyet kararı verdi. Şimdi dosya temiz mahkemesine. Temiz mahkemesi ne verecek, ne karar verecek bilmiyoruz. Ama ikinci anayasanın ikinci maddesi çerçevesinde tartışma yapılıyor. Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili. Meclisin kararı olmadıkça tutulamayacağına. Şimdi meclisin kararından bahsedilen de şu. Milletvekilleriyle ilgili işte soruşturma yapılması, ifadesinin alınması, kovuşturma yapılması yani e, asya ceza veyahut da ceza mahkemelerinde dava açılabilmesi meclisin kararını gerektiriyor. Ve tabii meclisin kararından evvel de yine e, 1973 tarihli olması lazım. Meclis iş tüzüğünün e, belli bir bölümünde Yasama dokunulmazlığı, yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemi ve görüşülmeyeceği komisyonlar diye bir bölüm var ve bu bölüme göre önce adalet ve adalet, anayasa ve adalet komisyonları bu konuda bir karar veriyor. Daha sonra bunlardan oluşan bir karma komisyon dokunulmazlığının kaldırılması konusunda. Olumlu ya da olumsuz bir karar veriyor. Eğer derse ki dokunulmazlığı kaldırılsın ve raporu böyle olursa Meclis Karma Komisyonu'nun e, bu meclisin gündemine gidiyor ve genel kurulca bu konuda bir karar alınıyor. Şimdi e, anayasanın 83. maddesinin ikinci fıkrası daha evvel 2016 yılında geçici olarak kaldırılmıştı. Yani bir e, anayasaya geçici bir ek madde eklenerek bu kaldırılmıştı ve denilmişti ki işte bu şu ana kadar e, e, soruşturulması, kovuşturulması e, izni için dosyası Adalet Bakanlığı'nda, Meclis Başkanlığı'nda veya meclisin biraz evvel söylediğim e, anayasa veya adalet komisyonlarında veya son olarak karma komisyonunda olan e, efendim e, dosyalar e, hiç beklemeksizin doğrudan soruşturma ve kovuşturmayı yapan e, mercilere gönderilecek. Bu savcılık olabilir, bu mahkeme olabilir, yargıtay olabilir, istinap mahkemesi olabilir. Şimdi durum bu. Asıl burada dikkati çeken konu e, Can Atalay'ın Anayasanın 83. maddesinin ikinci fıkrasına göre son soruşturma aşaması da olsa yargıtay aşaması da olsa tutukluluğunun değerlendirilmesi konusu artık dosyanın ulaştığı veya ulaşacağı 3. ceza dairesi eskiden 16. ceza dairesiydi şimdi 3. ceza dairesi 3. ceza dairesine gidemiyor dosya bir türlü ve Tebliğname için yani Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu dosyayla ilgili yapılan temize karşı görüşünü bildirmesi için bekliyor. İşte avukatlar da diyor ki bunu bekletmeyin, bunu bir an evvel ceza dairesine gönderin diye bir başvuruları var. Ve tabii bu başvurularda da Anayasa'nın 83. maddesiyle burada milletvekilleriyle ilgili yapılan düzenlemeye atık yapılaraktan e, bir talep, bir karar isteniliyor. E belki evet. gidememesinin nedeni herhalde bir müzik arasına geçeceğiz ama gidememesinin nedeni üçüncü ceza dairesi e, şu anda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un yanında e, olması olabilir. E, tabii ki bu da ilginç, bence yine trajik e, hukuk tarihimizi geçecek e, başlıklardan da bir tanesi olduğunu not etmekte fayda var gibi. Ben yine pozitif bakayım bir şey. Belki <gülüyor> bu gecikmeyi önlemek açısından ne bir görüşmedir bu diye düşünüyorum. Tamam umarım. <gülüyor> evet o zaman bir Can'ın durumu ile ilgili bir yine Cem Karaca. Bugün Cem Karaca'dan başladık. Cem Karaca dinleyelim ve sonra programımızın sonuna gündemin kalan maddelerini sıkıştırmaya yetiştirmeye çalışalım. 95.0 Açık Radyo'da hukuk güvenliği Haziran ayının hukuk gündemini özetlemeye çalıştığımız e, Ümit Altaş arkadaşımızla devam edecek. Evet Ümit Can Atalay ile ilgili yani e, söyleyeceklerimiz şimdilik bu kadar. Tabii sadece Cem, e, Can Atalay değil sorun. Yani Can Atalay'ın yargılandığı bu dosyada bir kavala var ve diğer sanıklar var ve bununla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi işte Bakanlar Komitesi hatta izlemeye almış işte büyük, büyük daireden kararlar çıkmış ve buradaki iddiaların hepsinin e, e, hukuka aykırı olduğunu e, bırakın mahkumiyet tutuklama sebeplerinin de elbette birbirinden ayrı ama tutuklanma sebeplerinin de bulunmadığını. E, söylüyor sadece Can Atalay değil e, o davadaki bütün sanıklar için e, durum bu aşamada ve e, Kavala'yla da e, iş tamamıyla açık ve seçik mercek altına hatta e, ne denir e, laboratuvardaki şeyin altına e, <gülüyor> e, alınmış vaziyette bu, bu kadar açık ve seçik görülüyor. Evet yani e, diğer bir gündem maddesine geçelim çünkü çok az kaldı herhalde zaten yoğun bir gündemdi e, bu da Kurban Bayramı araya da girmiş olmasına rağmen yoğun bir gündemdi. E, Zannedersem zadelersem yetiştiremeyeceğiz ama şu başlıkla devam edelim. E, bildiğiniz gibi e, HDP'nin hesaplarını buraya konmasını ilişkin bir talep vardı. Ne zaman mahkemesinde bu talep görüşüldü ve bu talebe ilişkin karar verilmesin, ye, karar verilmesine yara olmadığına daha bir karar verildi. Ee, tabii ki ben sizi hemen şeyleri sorayım. Şimdi böyle bir durumda sizce e, e, bir e, iktidar partisi ortaya, yani Milliyetçi Hareket Partisi lideri, devlet partisi ne söylemiş olabilir? A şıkkı e, mahkeme kararına saygılıyım. Herhangi bir yorumda bulunamam. E, Koca Anayasa e, şıkkı, Mahkemesi'ne tabii ki devlet e, saygı duyar. E, B, B şıkkı e, kararı e, olumlu görüyorum e, en azından hani e, talebe ilişkin olarak da bence demokrasi uygun bir talep değildir demiş. C şıkkı zilletin arka bahçesi olmayacaktır. E, hangisi acaba? E, ben e, bu üç şıkkı da bilemedim. Hiçbiri değil. C <gülüyor> e, yani... e şık olmalı, hiçbiri değil olmalı. <gülüyor> Üzülerek söylüyorum yine. Tabii partisinin grup toplantısında konuşan HDP lideri Devlet Bahçeli hem tutuklanan gazeteci Merdan Yanarda, hedef alıcı ifadeler kullandı. Ama HDP'nin hazine yardımı kararı üzerine Anayasa Mahkemesi için zilletin arka bahçesi olmayacaktır ifadesi kullandı. Herhalde bu cümlenin ne anlama geldiğini, nelere işaret ettiği için ayrı bir program yapmak gerekecek gibi gözüküyor. Ee, ama... Ben işte bu e, değiş değişiklikin onun için istiyorum. Hiçbiri. <gülüyor> Hiçbiri. <gülüyor> hemen hızlı diğer başlıkları da böyle manşet olarak geçelim. Ee, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin e, bir kararı var. Bildiğiniz gibi Türkiye'de boşanmış kadınların yeniden evlenmek için e, bekledikleri bir 300 günlük süre vardı. İşte e, Avrupa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bunun ayrımcılık olduğunu, uygulamanın sözleşmenin özel hayata saygı hakkını düzenleyen 8 maddesiyle ayrımcılığı yasaklayan 14 maddesini ihlal ettiği görüşüne vardı bakalım uygulama nasıl değişecek Tabii yani bu ihlal bu ihlal ancak yasa değişikliğiyle giderilebilir bu yasa değişikliği de yapılır mı yapılmaz mı doğrusu bu konuda biraz iyimser değilim e, i̇kinci yarın başındaki iyimserliğiniz yavaş yavaş dağılmaya başladı e, Umarım bunda benim katkım yoktur. Dediğim gibi iyimserlik size her daim yakışıyor. Öyle, hayat böyle. E, şey var e, iyimserlik derken arkasına bu başlığı söylemem ne kadar yüküm olacak ama e, yeniden konser yasakları var. E, bildiğiniz gibi o konser yasaklarından bir tanesi de yine Mabal Matiz ve Melike Şahin konserlerindeydi. Bu e, Umarım e, devamı gelmez. E, ondan sonra Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesine neden olan e, sosyal medya kumpası adı verilen soruşturması tamamlandı. İddianameyi kabul eden mahkeme tutuklu 5 saat sanırı tahliye etti. E, Koza, yani yine altın işletmeleriyle ilgili e, şeyi söylemiştik. E, şimdi de Koza'da altın işletmeleri İzmir'in dikili içerisinde üçüncü maden ocağını açmaya hazırlanıyor. Kuza altının dikili de açmayı planladığı maden ocağına da bir tepki var. Bir Fransa'da olduğu bize ne demeyecek bir olay. Fransa'da biliyorsunuz meydana gelen olayların benzerini Türkiye'de yaşayan mülteciler tarafından da çıkarılabileceğine ilişkin sosyal medya paylaşımları Yapanlar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı soruşturma başlattı. Burada yine dikkat çekici olan bir başlıktı. Anayasa Mahkemesi'nin 6 Temmuz'da e-Ticaret Yasası'nın iptali talebini esastan görüşüp karara bağlayacak. Bu da önemli bir dosya. Buna ilişkinde karar çıkınca zannedersem Açık Radyo programında yine... Ayrıca değerlendirme fırsatımız olacak. Evet, bu konuda Açık Radyo dinleyicilerimize bir e, açıklama yapma ihtiyacı duyuyorum. Biz e, perşembe günkü programımız için e, zorunlu şartlarla kaydımızı bir gün önce yani e, 5 Temmuz çarşamba günü yapıyoruz evet. bakımdan. Hem e, Tahir Elçi davasıyla ilgili ara kararlarının ayrıntılarını e, burada izleyicilerimizle paylaşamadık. Hem de yarınki e, sizin söylediğiniz bu e, son konuya ilişkin e, haberi veremiyoruz. Evet, ee, zannedersem süremiz de doldu. Bir sonraki ayı daha böyle umut dolu bir program yapmayı Umuyorum, umuyoruz. <gülüyor> Ve tekrar söylüyorum Bahar abi, umursana yakışıyor. Umursana yakışıyor, vazgeçmeyelim. Evet, madem bu, bu arada yani bir, iki, bir dakikamız daha var. Can Atalay'la ilgili konuştuk. İşte avukat, İstanbul'daki avukat arkadaşların yani uzun süredir sürdürdükleri perşembeleri Adliyenin önünde adalet nöbeti toplantıları ve o günkü bir hukuk olayına ilişkin basın açıklamaları var. Yani 6 Temmuz Perşembe günü saat 12'de İstanbul'daki avukat arkadaşlar Çağlayan'daki adliye önünde her zamanki olduğu gibi 12'de toplanıp ve Can Atala'yla ilgili bu anayasal ve hukuki durum açısından bir basın açıklaması yapacaklar. Bunu da buradan arkadaşlarımıza yani hem avukat arkadaşlarımıza duyurmuş olalım hem de Açık Radyo dinleyicilerine. Son olarak bir şey söylüyor musunuz? Gelecek haftaya kadar, gelecek hafta belki siz olmayacaksınız ama... Yani güzel günler diliyorum. <gülüyor> evet. E, bu yaşadığımız şeyler bu son olsun diyelim. Yine Cem Karacı gibi e, yeni bir hukuk güvenliği programında ve daha umutlu e, içerikteki bir programda veya programlarda buluşmak üzere. Herkese hoşçakalın diyelim ve Açık Radyo'daki emeği geçen arkadaşlara ve başta Andrea arkadaşımıza da teşekkür edelim. Hoşça kalın. Hoşça kalın.